Esselamu Aleyküm. Bir İlmihal programında tekrar beraberiz. ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden sormuş olduğunuz soruları inşallah yine Fatih Kalender hocam cevaplayacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hocam razı olsun. bir hayli sorumuz var. Hiç vakit kaybetmeden Buyurun. sorularımıza geçelim inşallah. Kira akti ile alakalı bir soru var hocam ilk olarak uzun vadede bir yeri peşin para mukabilinde kiraya tutan kişinin verdiği peşin paranın zekatı nasıl ve kim tarafından verilmelidir diye bir soru var hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Zekat mali bir ibadet olmakla beraber belli bir şartları vardır ki bu şartlar oluştuğunda her bir mükellef Müslümanın bunu yerine getirmesi farzdır. Tabi zekata tabi olan mallar bunları genel kalem olarak dört şekle inceleyebiliriz. Ticari mallar, altın, gümüş veya para bu emsal, arazi mahsulü ki buna öşür diyoruz. İşte saime dediğimiz yaylım hayvanları Bunların da belli bir nisabı vardır ki bunlar da zekata tabi olacaktır. Evet. Ancak genelde yaygın olan ve sualle de alakalı olan ticari malların zekatı. Yani yastık altınızda veya kenarınıza al yap yap yaptığınız nakit paranızda ve ticari mallarınızın üzerinden bir yıl geçtiği zamanda zekatını vereceksiniz. sualeden eden kardeşimiz diyor ki bir yerim var kiraya verdim. Kira bedeli peyderpey alıyorum normal şartlarda aylık olarak alınan bu kiralların zekatı toplu hesap edilerek verilecek diye bir kural yoktur. Evet, Tabi önce burada bir parantez açalım şunu ifade edelim. Ee, kira getirisi olan dükkan veya ev bu ticari bir mal değildir. Ticari mal bizatihi alsat yaptığımız maldır. Bu sebepten dolayı o kira getirisi olan evimizin veyahut da herhangi bir E, gayrimenkulümüzün bizatı kendisi zekata tabi değil. Evet. Peki sual ediliyor, geliri zekata tabi midir? E, geliri ise mali i diye ifade edilen, yıl içinde, sene içinde gelen ek gelir olarak değerlendirilir. Yani örneğin sizin işte Ramazan 5'inde seneniz başlamıştır. Evet. Tabi e, senenin devriyesi hicri olarak hesap edilir, miladi değil. Bir dahaki Ramazan ayının be'şi geldiğinde elinizde ne kadar paranız varsa, ticari malınız varsa, alacaklarınız varsa bunlar hesap edilir. Borçlarınızı çıkartılır, geriye kalanın zekatı verilir. Evet. Bu zaman zarfında yeni elinize geçmiş olan bir para dahi olsa, tabi ilk evvela sizin nisabınız var, Nisap üzerinden bir sene geçmiş, ondan sonra siz zekat veren bir kişisiniz artık. Evet. Bu saatten sonra elinize geçen her bir paran üzerinden sene geçmesi gerekmez. Evet. Misallendirelim, nisap diyelim ki 10 lira olsun. Ee, siz bir kere o 10 lira üzerinden bir sene geçmiş, siz zekata evet. veriyorsunuz. Ertesi sene oldu, ertesi sene sene içinde 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira geldi. Ve sona sonuna geldiğimiz zaman elinize 15 lira oldu veya 20 lira oldu. Oysa 20 liranın tamamının üzerinden bir sene geçmedi. Evet. Ama 10 liranın tamamının üzerinden bir sene geçti. O 20 liranın içinde 2 liralar, 3 liralar, 5 liralar var ki bunlar daha yeni aldığınız paralar olabilir. İşte e, diyelim ki kiraya verdiğiniz yerin geliri şeklinde. E, bunlar üzerinden sene geçme şartı yok. Sizin yıl sonunuz geldiğinde... Örneğimizde Ramazan 5 demiştik, evet. Ramazan'ın 5'i geldiğinde ne kadar paranız varsa bunların zekatını vereceksiniz. Peki sual kardeşimiz diyor ki ben yerimi kiraya verdim ama aylık kira almıyorum. Uzun vadede yıllık alıyorum veya 2 yıllık alıyorum toplu halde kira bedeli alıyorum. Almış olduğum bu para bir yakın olarak bana gelmiş oluyor ve ben zekat veren bir kimseyim. Bunun zekatını verecek miyim? Tabi bunu şu yönünde soruyorum. Bu parayı tam manasıyla hak etmiş oldum mu? Evet. Çünkü neticede yerimi kiraya verdim. Ee, bir yıllık anlaşma yaptım. Ama bunu ilk ayda bu paranın tamamını aldım. Kira akli bir şekilde fesk edilecek olursa bu parayı geri iade edeceğim. Evet. Diğer yönden e, dükkanı kiralayan kimse zekatını hesap ederken bu parayı çıkarmış. Kendinden çıkmış. Karşı tarafa geçmiş. Ama kira akli feskedilecek olursa bu parayı geri alacaktır. Kullandığı ay miktarı düşülüp geri kalanı geri alacaktır. E, bu durumda bu kimse bunu alacak gibi değerlendirerek zekatını vermesi gerekir mi? Bu konuyu Bedaüs Sanayi isimli eserde, Hanefi fıkhında e, inceleniyor, tartışılıyor. Hatta İbni Humam e, Fetül Kadir isimli eserinde de bu konuya yer veriyor. Tartışılan bir konu ki özellikle e, Berk Kendi zamanlarında da olan, vuku bulan bir olay, işte bunu kiracı mı bu paranın zekatını versin, yoksa kiralayan mı bu paranın zekatını versin? Kiralayan açısından alacak gibi mi değerlendirelim, yoksa e, kiraya veren kimse için hak etmiş olduğu bir para gibi mi değerlendirelim? Farklı farklı görüşler olmakla beraber tercih edilen görüş, ki i̇bn Humam da bu görüşü tercih ediyor, normalde kira akdi lazimi bir akittir. Yani bağlayıcı bir akittir. Sözleşmede kaç ay veya kaç yıldır konuşulmuşsa bu zaman zarfı gelmeden tek taraflı fesk edilmesi mümkün olmayan bir akittir. Evet. Tabi bazı harici durumlarda fesk edilebilir. Bazı özür söz konusu olduğu zaman fesk edilebilir. Ama bunun haricinde keyfi bir uygulama olarak ben bu akdi kaldırıyorum, fesk ediyorum deme hakkına sahip değilsiniz. Bundan dolayı siz Bir yıllığına kiraya verdiğinizde almış olduğunuz bedel akit neticesiyle sizin mülkiyetinize intikal etmiştir. Yani mal sahibinin mülkiyetine intikal etmiştir ve diğer taraftan bu çıkmıştır. Bu sebepten dolayı bu kimse açısından yani mal sahibi evini veya dükkanını kiraya veren kimse açısından yıl içinde istifade etmiş olduğu elde etmiş olduğu para olarak değerlendirildiğinden bu kimsenin zekat zamanı geldiğinde elinde bu miktar para da varsa bunun da zekatını verecektir. Evet. Ki bu konu dediğimiz gibi tartışmalı olmakla beraber Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüş e, kiraya veren yani mal sahibinin bu toplu halde almış olduğu e, kira bedelinin zekatını vermesidir. Yoksa kiraya tutan kimsenin bir daha buna zekat vermesine gerek yoktur. Yani bunu bir alacak gibi düşünmemek gerekecektir. Allah razı olsun hocam. Hocam mezheble alakalı e, Hanef Hanefi mezhebine mensup olan bir kimse vitir namazında Şafi imamına uyabilir mi? Tabi bu sualin gündeme gelmesi Ramazan-ı Şerif ayında ancak bunu düşünebiliriz. Evet. Diğer bir yönde de vitir namazının evet. mezhepler açısından hükmünün farklı olması. Malumunuz Şafi mezhebine göre vitir namazı sünnet bir namazdır. Evet. Hanefi mezhebine göre ise vacip olan bir namazdır. Ve Hanefi mezhebinde şöyle bir temel kural vardır. Evet. Bina ul kaviyya alel zayif leyse bir caiz. Kavi olanı yani kuvvetli olanı zayıf olan üzerine bina etmek caiz değildir. Bundan dolayı imamın namazı cemaatin namazıyla ya aynı olmalı veya daha kavi olmalıdır. Bu Hanefi mezhebinde. Ancak Şafi mezhebine göre böyle bir şart yoktur. Çünkü Şafi mezhebine göre imam da cemaat de her birerlere Fatiha'yı okuduğundan dolayı ittihat şartı yoktur. Yani aynı namaz olması bile şart değil. Hatta e, bir adam nafile namaz kılarken şafi mezhebine göre diğeri farza niyetli de onun arkasında iktidar edebilir. Cemaat yapabilir. Cemaat yapabilir. Velev ki farklı bir namazı kılmış olsa bile ama hanefi mezhebine göre yok. Ya aynı namaz olmalı veya imamın namazı cemaatin namazından daha kavi olmalı. Dolayısıyla bu bilgiler şöyle bir soruyu akliye getiriyor ki sual kardeşimizin de ifade ettiği üzere vitir namazı madem ki şafi mezhebine göre sünnettir ve bu imamımız da sünnet olan bir namazı kılıyor. Ben hanefi olarak vacip olan bir namazı kılıyorum. Vacibi sünnet kılan bir kimseye uyarak eda etmemiz mümkün olur mu? Bu şekilde bir sual akla geliyor. Bu konuda e, İmam Merginani et-Tecnis isimli eserinde buna yer veriyor. Kezza i̇bn Abid'in merhum haşiyesinde bu konuya yer veriyor. Ve netice olarak tabi bunun caiz olmasıyla beraber gerekçeyi de şu şekilde beyan ediyorlar. Tabi burada yine bir parantez açalım. Şafi mezhebine göre vitim namazı iki şekilde kılınabilir. 2 artı 1 şeklinde yani 2 rekatla selam verir ve tek rekat namaz kılar. E, veyahut da tek selamla 3 rekatlı namaz kılar. Birinci şekilde kılınır ise Hanefi mezhebine göre tek rekatlı bir namaz olamayacağı için bu iktidara mümkün değildir. Evet Ama ikinci şekilde kılmaları mümkündür. Yani iki artı bir şeklinde kılmaları, şey iki değil, üçü rekatı tek selamda kılmaları mümkündür. Bu şekilde kılarsa problem işte vacibi nafileye bina etme konusunda deniyor ki Hanefi mezhebine göre vitin namazı vaciptir ama sadece Hanefilere vacip değildir. Müslümanlara vaciptir. Hmm. Dolayısıyla İktidar eden kimsenin kendi itikadı, kendi zamına göre, düşüncesine göre imamı olan kimse de vacip olan namazı kılıyordur. Evet Şafi mezhebine mensup olan bir kimse vitir namazı sünnettir derken şöyle demiyor. Şafi, şafilere vitir sünnettir demiyor. Vitir bütün Müslümanlara Müslümanlar. sünnettir diyor. Dolayısıyla herkesin kendi zamında bir farklılık söz konusu değildir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Varsayın bir imam efendi size imamlık yapacak. Ve Şafi mezhebine mensup bir kardeşimiz. Gördünüz ki eli bir bayana temas etti. Evet. Ee, Şafi mezhebine göre nikahı düşen bir bayana bir erkeğin elinin temas etmesi yani etinin etine temas etmesi abdesti bozar. Hanefi mezhebine göre bozmaz. Ve siz onu müşahede ettiniz gördünüz eli hanımına değdi veya yabancı bir bayana değdi bir şekilde ee, abdesti bozuldu onun kendi itikadına göre kendi düşüncesine göre ama farkında değil. Ve size imamlık yapsa sizin ona uymanız caiz olur mu? Olmaz mı? Tecris sahibi diyor ki uymanızda hiçbir problem olmaz. Yeter ki o kişi bunun farkında olmasın. Hmm. Niye? Çünkü Hanefi olan kişi şöyle diyor, kadına temas etmek abdesti bozmaz ama Hanefilerin değil hiçbir Müslümanın abdesini bozmaz. Dolayısıyla kişinin yani kişinin kendi kanaatine göre imamın abdesti var mı? Var. var. O zaman abdesti olan bir imama iktida etmişim. Onun kendi düşüncesi beni ilgilendirmez. Bunun aksi de olabilir. Yani Şafi olan bir kimse Hanefi bir imama iktidar edecek. Gördü ki eli kanadı ama onun farkında değil ve namaz kıldırıyor. Şafi mezhebine göre kan abdesi bozmaz ama Şafilerin değil Müslümanların abdesini bozmaz. O zaman o kişinin kanatına göre imamının abdesi vardır. O zaman ben abdest olan bir imama ikna etmemde hiçbir problem yok. Yani görüldüğü gibi burada herkes kendi zamına göre meseleyi değerlendirmeli. Tabi burada farkında olmaması kaidesini getirdik. Zira İmam efendinin elinin kadına temas ettiğini gördüğü halde ve şafi mezhebine mensup olduğu halde kendisi yine bu şekilde namaz kıldıracak olursa veya hanefi olan bir kimse elinden kan aktığını gördüğü halde ve buna rağmen yine namaz kıldıracak olursa arkasındaki kişinin ona ikna etmesi caiz olmaz deniyor. Bunun sebebi abdestsizliğinden dolayı değil, bunun sebebi hafife almasından dolayıdır. Çünkü kişi kendi kanaatine göre imam olan kimse benim abdestim bozuldu diyor. Ama öyle olduğu halde abdesti bozulduğunu kanaat getirdiği halde bunu aldırış etmeden namaz kılıyor. Nefsülemirde ül emirde hakikatte abdesti olmuş olsa bile o kanaatli olduğundan dolayı bir nevi namazı hafif almış olur. Allah muhafaza bu itikadi bir mesele haline gelmiş olur. Bu sebepten dolayı ikna etmek caiz olmaz. Ama onun farkında değilse hiçbir problem yoktur. Çünkü dediğimiz gibi herkes kendi zamına göre hareket edecektir. Tabi bunu bu şekilde bileceğiz ama imam olan kardeşlerimize yine düşen, eğer arkasında farklı mezhebe mensup olan E, cemaati varsa bu noktada titiz davranmalı e, evet, abdestinle evet. özellikten namazına ve abdestinde e, diğer mezhepleri de barındıracak şekilde almalı ki zaten bir insan edeplerine müstahaplarına riayet ederek abdest alacak olursa namazında bu şekilde kılacak olursa diğer mezheplerinde bir nevi e, işlemiş olacaktır e, bu sıkıntı ortadan kalkar ki bunu efendi hazretlerimizden defalarca duymuştuk. Yani kendisi namaz kıldırdığı dönemlerde abdesinin Şafii mezhebine göre de olmasına titizlik göstermesi. Evet. Eğer Şafii mezhebine göre abdesinin olmadığı kanaatinde ise yanındaki başka bir hoca efendiye bugünkü namazı sen kıldır şeklinde o hocalarımızın bize nakilleri olmuştur ki güzel olan Ee, en güzel davranış bu şekildedir. Ama dediğimiz gibi böyle bir bilmesek de yani imamının acaba abdesti bozulduğu mu bozulmadı mı şeklinde bir araştırmaya girme zorunluluğumuz yoktur. Allah razı olsun hocam. Ee, diğer sorumuz vefat eden bir kimsenin yakınları tarafından sorulmuş hocam. Annem vefat etmeden evvel sözlü olarak kendisi adına hacca gitmemi vasiyet etti. Bedel hac dediğimiz olay. Birinci olarak Ben henüz hac vazifemi yapmamışken annem adına hacca gidebilir miyim? Nasıl hareket etmem doğrudur? İkinci olarak kalan mallarından bunun için yani hac yapmam için nisap miktarı geçen bir para ayırdık. Bu para zekata tabi olur mu? E, yahut bunu para veya dolar gibi bir şeye çevirip öyle saklayabilir miyiz? E, üçüncü olarak da hocam ölen birisinin ölümünden bir buçuk yıl sonrasına Elden vereceği hesap miktarı borcu olsa ve biz varisli olarak bu parayı bir kenara ayırsak bu durumda bir yıl geçince yine zekat vermemiz gerekir mi diye soruyor hocam. Ee, birinci sorudan meseleye bakacak olursak ki birinci soru hac vazifesini yapmamış olan bir kimsenin vekalet yoluyla bir başkası namına hac yapmasını soruyor ki bu konuda Hanefi mezhebine göre bu olay sahih olmakla beraber keraatten hali değildir. Hatta tahrimi kerahattan bahsediliyor. Yani bir insana harz, farz olduğu halde, yapmakla mükellef olduğu halde hacca gidiyor ama kendi namına yapmayıp da vekalet olarak bir başkasının namına hac yapıyor. Evet, evet yapmış olduğu hac o kişi namına olur e, ama böyle bu eyleminden dolayı e, günah işlemiş olur. Bu Hanefi mezhebine göre, Şafi mezhebine göre yaptığı hac kendi haccı olur vekilin Hı. haccı olmaz. Yani burada usulü olarak şöyle bir farktan bahsediliyor. Hac ibadeti bir insana farz olduktan sonra e, senin zimmetinde farz olan bir borcun var. Ve borcun varken sen onu ödüyorsun ama diyorsun ki bu borç benim borcum olmasın filancı kişinin yerine olsun. Şafirler diyor ki bu kimse sefihtir diyor sefahat kendisinde vardır diyor. Dolayısıyla sefi olan bir kimse hacir uygulanır dünyevi işlerde. Yani tasarruflarından alıkonulur. Dünyevi işlerde sefi olan bir kimsenin tasarruflarına hacir uygulanıyor ise, Ukravi olan işlerde sefi olana niye hacir uygulanmasın? Biz buna hacir uygularız. Bunun bu niyetinin önemi yoktur. Yaptığı hac kendine namını olur diyor. Hmm. Şafi mezhebinin Bakış. e, temel bakışı. Hanefi mezhebi ise e, bu şekilde görmüyor konuyu. Neticede evet e, bunun farzı varken nafil olarak bir başkası namına böyle bir hac yapması doğru değildir. Ama buna rağmen adamın hür iradesi vardır. Bu hür iradesini kullanarak bunu yaptığından dolayı biz bunu kabul ederiz, geçerli kabul ederiz, geçerli sayarız ama bundan dolayı günah işlemiştir. Günah işlemesi ise kendisinin hac aylarında, Orda bulunması ve orada hac yapma imkanı olduğu halde bunu yapmaması farz olan hacı terk etmesi anlamındadır. Evet. Bakın bunu şöyle bir örneklendirebiliriz. Mesela Ramazan-ı Şerif ayında e, oruç tutan bir kimse, mu kimden bahsediyoruz? Eee nafileye niyet etse bile tuttuğu oruç farz orucu yerine geçer. Nafile olmaz. Evet. Kazaya Kaza niyetiyse yine tuttuğu oruç farz orucu yerine geçer. Kaza orucu olmaz. Hanefi mezhebine göre de böyledir. Şafi mezhebine göre de böyledir. Bunun sebebi oruç ibadetinin zarfı dediğimiz yani vakti minyardır. Ne demek miyar Yani ibadetin başlangıç saati ile bitiş saati ibadetin tamamını kaplamaktadır. Ve aynı cins ibadetten ikincisinin yapılmasına imkan yoktur. Oruç ibadeti ne zaman başlar? Fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan bir vakittir. Evet. Bu vakitte, bu zaman zarfında birden fazla oruç tutulabilir mi? El cevap tutulamaz. Ee, peki kişinin yapmış olduğu oruç ibadetinin başlangıç saatiyle bitiş saati vaktin tamamını kaplıyor mu? Evet kaplıyor. O zaman buna fıkıh dilinde meyyar deniyor. Ve bu vakit sadece bu ibadete has olduğu için kişinin farklı bir niyet almasının kabul edilmiyor. O yine farz olarak değerlendirilir. Ancak hac ibadetine baktığımız zaman isterseniz hac ibadetini etmeden bir de namaza bir bakalım. Evet. Namaz ibadetinin de bir şeyi vardır. Vakti vardır. Ancak bu vakit meyar değildir. Zarftır. Nasıl yani zarftır? Aynı cins ibadetten ikincisini ve üçüncüsünü oraya koymamız mümkünatı vardır. Yani örneğin öğle namazı işte birde başlıyor. Diyelim ki dörde kadar devam ediyor. Öğle vakti. Peki bu vakit içinde öğle namazı cinsinden birden fazla namaz kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Ee, peki kılmış olduğunuz öğle namazı vaktin sonu, başından sonuna kadar tamamını kaplıyor mu? Kaplıyor. Yok, kaplamıyor. En fazla 10-20 dakika 20 dakika veya yarım saat sürecektir. Bu itibarla zarftır. O zaman bir insanın zimmetinde farz bir namaz varken bile nafile niyet etse kılacağı namaz nafile olur. Kazaya niyet etse kaza namazı olur. Günün farzına niyet ederse o zaman günün farzı olacaktır. Zarf olduğundan dolayı. Bunun tam aksi oruca baktığımız zaman yok. Oruçta ne niyet ederse etsin, farz olan oruç yerine girecektir. Tamamını kapsıyor. kapsadığından dolayı evet. bu dediğimiz gibi ama misafir olmayan, hasta olmayan kimse için. Evet. Peki hac ibadetine bakalım. Hac ibadetinin de belli bir vakti vardır. Nedir bu? Şevval, zirkade yok şevval Şevval, Zilkal'de, Zil-Hitçe'nin ilk 10 günü tamam. 2 ay 10 günlük zaman zarfı hac ibadetinin bir vaktidir. Ve bu vakitte birden fazla hac yapılamaz. Hmm. Bu itibarla nereye benziyor? Oruç ibadetine benziyor. Ancak yaptığımız hac vazifesi ki terviye günü mineye çıkıyoruz. Oradan Arife günü Arafat'a gidiyoruz. Bayram sabahı Müzdelife'de vakfe evet. derken cemrelerin taşlaması minada ikinci ve günü toplam 5 günde hepsi bitiyor. Yani vaktin tamamını iki ay 10 günü kaplamıyor hac vazifeleri. Evet. Bu itibarla da baktığımız zaman namaza benziyor. Yani aynı cins ikinci bir ibadeti yapamamamız oruç gibidir, miayardır yani ama vaktin tamamını kaplayamaması da namaz gibidir. Evet. O zaman Hanefi fukası diyor ki evet bir insan... Mutlak anlamda hacca niyet edecek olursa ve bu kimseye de hac farz ise yapacağı haç farz yerine geçer. Ama buna rağmen derse ki ben nafileye niyet ediyorum derse veya filan kimsenin adına hacca niyet ediyorum derse yapacağı hac nafile olur veya filan kişinin olur. Ama bundan dolayı da günahkar olur. İşte bu noktada Şafii mezhebi diyor ki tıpkı oruçta olduğu gibi hayır diyor. O ki madem burada milyarlık tarafı vardır ve bu kimsenin farzı durduğu halde farklı bir niyetse de biz bunun niyetine itibar etmeyiz. Yapmış olduğu hac farz yerine gelecektir. O yüzden ne olursa olsun bir insan kendi farzını yerine getirmemişse bir başkasının namına vekaleten hacca gitmesi hiç uygun bir eylem değildir. Birinci soruya bu şekilde cevap vermiş evet, olalım. Hocam. İkinci sorusuna geçecek olursak onu tekrar alma imkanımız var mı? İkinci soruda kalan mallarından Bu hac için bir miktar para ayırdık, bunun evet. zekatını vereceğiz mi diyor. Şimdi e, bir kere zekat hayatta olan bir kimseye farz olan bir ibadettir. Bir insan vefat ettikten sonra o mal kendisine ait olmadığından dolayı e, artık zekatla mükellefiyetliliği kalmayacaktır. Kişi vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğu mala tereke derler. Terekede öncelikle yapılması gereken tekvim ve tecihizattır. Yani kişinin kefenlenmesi ve kabirle alakalı masraflardır. Evet. Bunlar çıkartıldıktan sonra yani bu masraflar yapıldıktan sonra geriye bir şey kalmışsa bu kişinin borcu var mı? Ona bakılır. Eğer borcu varsa borçlar ödenir. Velev ki o borçlar daha henüz vadesi gelmemiş borç olsa bile. Üçüncü, da Üçüncü soruya olmuş. cevap vermiş olacak. Evet. yani e, Çünkü normal şartlarda siz bir Mal alırsınız veresi olarak, vadeli olarak ve o zaman gelmedikçe karşı taraf alacağını sizden talep edemez. Böyle evet. bir hakkı yoktur. Ama burada borç zimmetinizdedir. Ama ne zamanki öldünüz, ne zamanki ahirete intikal ettiniz artık borç zimmetinizde değil bıraktığınız mala tahallük eder. Yani ayına tahallük eder. Ve ayın duruyor, Vardır. Madem ki vardır o zaman tekvim ve tecihizattan sonra kalandan borçlar ödenmelidir. Yani vadeli borç peşine intikal Nasıl etmiştir. Nasıl olsa bir yıl sonra diye bekletilmeye hakkın yoktur. Çünkü dediğimiz gibi mala. Malata. Yani öteki türlü kişi hali hayattayken borcunda vade olmasının bir mantığı var. Niye? Adam kazanacaktır, kesbedecektir, borcunu ödeyecektir. Ama var olan bir mal duruyor iken bunun bekletilmesi ya adamın anlamadım. hakkını bizatihi bekletmek olacaktır. Çünkü kazanma imkanı daha öyle bir şey kalmamıştır. Evet. Dolayısıyla borç peşine intikal edecektir, mala intikal edecektir ve varislere geçmeden öncedir hatta bu. Hmm. Yani varislerin hakkı olarak düşünmeyelim. Şöyle bakmayalım meseleye. Ya bu bize intikal etti, varislerine intikal etti. Adamın daha bir sene daha var alacağına biz niye parayı peşin verelim? Kendimiz kullanalım sonra verelim. Yok o para onlara intikal etmeden önce O kişinin alacağı hanesine geçmesi gerekir. Anladım. Dolayısıyla borçlar çıkartılır. Peki borçlar çıkartıldı. Geriye yine mal var. Bu durumda vasiyeti. Hmm. Vasiyeti de eğer üçte bire tahallük ediyorsa yani yeterli geliyorsa üçte bir o zaman vasiyet yerine getirilecektir. Vasiyeti için ne demişti? Hacca gidecekse hacca gönderilecektir. Veya bir hayır kurumuna verilmesini söylemişse ona verilecektir. Veya bir fakire verilecektense o, o, o yapılacaktır. ve Bu da bekletilmeyecek. Yani bunu vasiyet olarak ayıralım ama bunun zekatını verelim mi vermeyelim mi böyle bir şey yok. Çünkü demişse bu derhal yerine getirilmeli ve artık o sizde değildir. Yani varislerinde değil. Bunu bekletmek karşı tarafın hakkına tecavüz olacaktır ki o zaman burada bir daha zekat kime de düşer şeklinde düşünmenin de bir mantığı kalmayacaktır. Peki vasiyetleri de yerine getirildi. Geriye kalan mal onlar varislere intikal edecektir. Zaten bu sıralama gözetilecek olursa soruların hepsi de cevaplanmış oldu. Cevaplanmış olur. Evet hocam. Genç bir kardeşimiz soruyor, 17 yaşındayım, sakalım daha sık ve gür çıksın için e, jiletle tıraş olmam caiz mi diye bir sorulur hocam. Şüphesiz ki caiz olmaz çünkü evet. e, yüze jilet vurmak hanefi mezhebine göre tahrimen mekruh evet. yani iştihadi bir haramdır ki burada niyetinin hayır olması evet. da sonucu değiştirmez evet. ki asıl olan madem ki bunu bir ibadet niyetiyle yani sakalını bırakacaksın, Burada onun sık veyahut da seyrek olması ile alakalı değildir. Burada kişinin tamamı niyeti ile alakalı. Evet. Ki aslı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kösü olan bir sahabeye bakıyor. Birkaç tane sakal parçası var yüzünde. Ona bakıyor ve gülümsüyor. Bakıyor ve gülümsüyor. Hayat-ı sahabede aklına naklediliyor bu olay. Evet. O zat ertesi gün sakallarını kesiyor. Yani Efendimiz güldü diye Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah Resulü yine onu gördüğünde bakıyor ki sakalları kesilmiş, yüzünü kızgın bir hal alıyor. Tabi o sahabe bunun hikmetini sormak üzere Efendimiz'e geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Dün seni gördüğümde sakalların arasında meleklerin oynadığını görüyor idim, o yüzden gördüm. Ama bugün ise şeytanların oraları cimciklediğini, tırmaladığını görmekteyim. Bundan dolayı yüzüm bu hal almıştır. O yüzden burada kişinin niyeti Allah Resulü'nün sünnetini evet. ihya etme gayesi olduktan sonra evet. bir tane dahi çıkacak olsa ki eğer bu nefse daha ağır geliyorsa fazileti de daha büyük olacaktır. Evet. Yani bu da ayrı bir konu çünkü ibadetin e, nefse ağır geleni ruha az verecektir. Evet. Yani öteki taraf göl sakalıdır. Zaten ona da yakışmıştır. O kimsenin alacağı sevap ile ötekinin yakışma olayanağı yok. Sadece Allah rızası için bırakmıştır. Öyle bir iki tane sakal halis. parçası var. O kimsenin niyeti daha haris olduğunu gösterir ki evet. elbette alacağı mükafat da fazla olacaktır. Rabbim muvaffak etsin diyelim. Amin. Hocam kabristanların bakımıyla alakalı bir soru var. Mezarlıklara çiçekler ekmekte bir sakınca var mı? Bazıları bunu bayağı abartılı yapıyor. Ee, çiçek ekmek, ağaç dikmenin mezarda kişiye nasıl bir faydası olur? Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki kabre uğruyor ki bu iki kabir sahibinin azap edildiğini söylüyor. Evet Hatta orada e, niçin azaba maruz kaldığını beyansa dediğinde bunların büyük günahı yoktu. E, biri idrarından kaçılmaz bir diğeri ise nemime söz gezdirme işlemi yapardı. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaş bir hurma dalı alıyor, ortadan ikiye kırıyor. Birini birinin kabrine diğerini ise diğerinin kabrine düküyor ve buyuruyor ki bu yaş olan hurma dalları kuruncaya kadar Allah'ı zikrederler ve bu zikirden dolayı da kabir ehli bundan istifade edecektir. Evet. Bu vesileyle kabristana yeşillendirmek, insanların faydasına sunulacak tarzda veyahut da hayvanların faydasına sunulacak tarzda işte gerekirse meyve ağacı dikmek evet. e, elbette o kabir ehline faydası olan bir şeydir. Tabi burada e, denildiği gibi çok abartıya giderek de yani meseleyi sadece Hadi bir görselliliğe olsun. intikal ettirmek de doğru bir şey değildir. E, burada e, kişi vefat etmiştir bu saatten sonra amel defteri kaparmıştır kendisinin amel defterini açacak herhangi bir eylemi yoksa kapanmıştır. Siz onun namını oraya bir yeşillik dikiyorsunuz, o istiğfar etsin, ona da faydası olsun. Veya bir meyve ağacı düküyorsunuz. insanlar o meyvasından istifade etsin. Sevabı o kişiye gitsin diye. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Güzel bir eylemdir. Ama denildiği gibi meseleyi tamamıyla görselliğe döndürerek abartı haline getirmemek lazım. Yani bazı mevsimlik çiçekler vardır. Büyük paralar veriyorsunuz. İşte bir hafta on gündürüyor. Ondan sonra yok olup gidiyor. gidiyor evet. Oysa bu o kadar verilen paralarda daha fazla fakir fukaranın ihtiyacı giderilse daha büyük bir mükafat fotoğraf olarak o kişiye döner. Bunu da göz ardı etmeyeceğiz inşallah. Evet hocam. Hocam at yarışlarıyla alakalı bir soru var. Eee şöyle soruyor. Ben yarış atı almak istiyorum. Yarış hatları, idman jokeyleri, antrenörleri, bakıcılar ile birlikte bir ekip olarak yarışlara hazırlanıyoruz. Yani bir emek ve harcanan para var bu hazırlıklar için. Şu an için ülkemizde Türkiye Jokey Kulübünün düzenlediği yarışlara sokularak İlk dörde girince ikramiye kazanıyor yani ödüllü yarışlar. Ama o kurumun gelirleri arasında at yarışı oynanan paralardan gelirler var. Bahis oynayan vatandaşlar var. Ben bahis oynamanın haram olduğunu biliyorum. Ama kendi atımı koşturmak ve başarılı olursam o şekilde para kazanırsam kul hakkına girip girmeyeceğimi merak ediyorum. Arabistan'da da ödül yarışları düzenleniyor. Benim amacım yarış atımı oradaki yarışları hazırlamak olsa haram mıdır? Gerçekten atları sevdiğim için alıp beslemek, koşturmak istiyorum. Bu konuda beni aydınlatır mısınız diyor hocam. Şimdi bir Müslümanın at sahibi olması meşru bir duygudur. Binicilik yapması ki bu sünnettir. Evet. Hatta müsabaka yapıp koşturması, koşan kimseye ve kazanana ödül verilmesi bunlar meşrudur. Ancak bu kumar halinde olmamalıdır. Ne demek kumar halinde olmamalıdır? Ee, yarışın bir kaybedeni var bir de kazananı var Ve bunlar ortaya bir şey koymuşlar. Kaybedildiği zaman o koyduğu gidecek ve kazanan kişisi bunu alacak. Bu bildiğimiz klasik kumardır. Bu ister at yarışı ile olsun. İster koşma yarışı olsun, ister meşru herhangi bir şey olsun. Yani örneğin medresedeki talebeler ibare okuyorlar. Ben mi daha hızlı okuyacağım, sen mi daha hızlı okuyacaksın? Hadi ortaya bir para koyalım. Kim hızlı okurursa o paranın tamamını o sahip olsun. Bu da aynı şekilde bir kumar olur ki bu da caiz olmaz. Yani meselenin at yarışı olması değil, karşılıklı bedellerin verilmek suretiyle kazanan ve kaybedenin olması durumunda bu işlem kumardır. Kardeşimiz diyor ki ben kumar oynamayacağım diyor. Evet. Benim atım olacak, atım işte bu bahsedilen kulüplerde koşacak ama birileri bunun üzerine bahis oynayacak. Yani birileri bundan para kazanacak, birileri kaybedecek. Evet. Neticede bu kumar aleti olmuş olacak. Yani ben oynamıyorum ama benim atımın üzerinden kumar, kumar oynanıyor oynayacak. oynanıyor ve ben buna olanak sağlayacağım ki bu açıdan bakıldığı zaman bu kesinlikle caiz değildir. Evet. Yani meseleye şöyle bakmayalım. İşte benim de atım var, sizin de atınız var. Ee, üçüncü bir şahıs diyor ki yarıştırın bunları. Kim kazanırsa ben ona şu ödülü vereceğim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben o yarışa girmek için bir şey koymadım. Evet. Siz de bir şey vermediniz. Kaybetmemiz durumumuzda bizden bir şey çıkmayacak. Kazanırsak ödül alacağız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama e, bizim bu oynayışımızdan dolayı birileri para koymuş... Yani biz belki oynamıyoruz, biz belki her halükarda ücretimizi alacağız ama birileri bizim üzerimizden para kazanacak veya kaybedecek. Yani kumar oynayacak. O zaman biz kumar aleti olmuş olduk. Evet Zaten o ödülü veren sistem de o kumar oynansın için. Oynansın diye. Diğer taraftan tabii onu ravaşlandırma vardır. Evet. Ona teşvik vardır ki kesinlikle böyle bir sisteme girmek caiz değildir. Evet. Bakın meseleyi sadece at yarışı olarak değerlendirmeyelim. Bütün bahis. Günümüzde bahise sebebiyet veren hangi spor dalı olursa olsun ve üzerinde de bahisler oynanıyorsa o zaman bu da caiz değildir. Yani meselenin spor olması değildir. Meselenin kişinin para alıp almaması değildir. Birilerinin e, kumarına vesile olmasıdır. Evet. Veyahut da alet olmasıdır. O mıdır? çarkın dönmesine O çarkta siz de ne yapmış oluyorsunuz? Bir etken oluyorsunuz. Evet. Bu açıdan bakıldığında kesinlikle bu işlem caiz olmaz atın alsın, kendi çiftliğinde koştursun, kendi köyünde binsin, ne yapıyorsa yapsın. Gerçekten, ama evet. denildiği tarzda bir kulübe üye şeklinde olması asla mümkün değildir. Allah razı olsun hocam. Hastası olan bir kardeşimiz soruyor hocam. Babam diyaliz hastası, yanında e, boşanmış olan kardeşim o sorumluluğu üzerine alıp hizmetlerini yapmakta. Diğer çocukların beşi kız biri erkek, hiçbir kardeşim hizmetini yapmaktan kaçınmaz ama Farklı illerde oturdukları için babalarının yanına gelemiyorlar ve babasını yanına çağırdıkları zaman babası gelmiyor. Ve çocuklarının günaha girdiğini ve sürekli beddua etmekte fakat sürekli de ziyarete gitmekteler. Gittikleri zaman ise yanındaki çocuğunu övüp diğerlerini aşağılamakta ne yapmalıyız hocam? diyor. Ne Önce... kendi geliyor... Evet. Bence Allah-u Azimüşşan bu kardeşimize de bu kardeşimiz gibi olan diyaliz hastası ki bahsus benim de başımda olmasa ise bile Allah yani ne kadar zor olduğunu aynısın. biliyoruz. Rabbim acil şifalar ihsan edilsin. Bakan kardeşlerimize de kolaylık ihsan edilsin. Sabrı Cemil ihsan edilsin. Ama şunu da unutmamak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Buhari hadis-i şerifi her kim ki anne babasını veya ikisinden birinin hastalığını idrak ettiği halde Yani hasta ve muhtaç ve yanında, bunu idrak ettiği halde cennete giremezse o kişinin burnu sürsün diyor. Yani yazıklar olsun o kişiye. Çünkü bu kadar kolaydır anne babası hasta yanında veya ikisinden biri hasta yanında ve bu kimsenin cennete girmesi bu kadar kolayken hala daha giremiyorsa ona yazıklar olsun. O yüzden bu bir imtihandır. Siz çocuktunuz, bebektiniz, o size bakıyordu ama niyeti sizin büyümeniz, sizin adam olmanız, hayırlı olmanız yönündeydi. Şimdi o aynı devreye düştü ve siz ona bakıyorsunuz. Ne kadar iyi bakarsanız bakın ama sizin niyetiniz büyüsün diye değil, hayırlısıyla ahirete intikal etsin, çekmeden ağrısızca vs. Bu niyet farkı bile onun hakkını ödemeye malidir. Bu sebeple baktığımızdan dolayı bunu bir fırsat bilmek gerekir, bir ganimet bilmek gerekir. Herkese nasip olmaz ana babasına hizmet etmek. Dolayısıyla bu hizmet noktasında evlatlar bunu bir vazife olarak görüp de işte bu vazifeyi anam, diğer kardeşim yapsın, bacım yapsın, şu yapsın, bu yapsın değil de bu vazifeyi ben yapayım tarzında birbirlerine bir kapış içinde olmalı. Ve ebeveyn de bunu görürse bundan mutlu olacaktır. Şüphesiz onların bulunmuş olduğu o haleti ruhiye çocukluk evresi gibi olacağı için duygusallaşacaklar. Ufak bir şeyde alınma söz konusu olabilir. İşte veya evlatları içinde birini diğerinden daha üstün tutabilir. Ama kardeşler bunu Görmeyecekler, göz ardı edecekler ve herkes ona hizmet edebilmek için elinden gelen gayreti sarf edecek. He, ben yapıyorum abim yapmıyor veya ben yapıyorum kardeşim yapmıyor. Onun yapmaması onun kendi bir problemidir. Evet. Onu validesine, annesine veya babasına şikayet etmeyecek. Onu dillendirmeyecek evet. hatta kendisi ben istediğimden dolayı ona yaptırmıyorum diyerek bir nevi ana babasını da onur etmedi Bu şekilde olmasını e, tavsiye ederiz. E, gayretin bu yönde olursa inşallah ahiretteki mükafatı da çok büyük olacaktır. E, ev konusuna gelince de eğer bu evin mülkiyeti zaten annesine aitse e, o annesinin yanında da kalıyorsa o zaman annesinle beraber oradan istifade eder. Ama yok bu bir babadan kalan bir mal ise diğer varisler de buraya girer, annesi de buraya girer. Ama bunun yanı sıra anneye birileri yani çocukların bakmakta da bir mükellefiyetliliği vardır. E, bu bakmanın başında da mesken gelmektedir. Eğer e, annenin başka kalacak bir yeri yoksa o zaman evlatlar bu konuda annesini orada tutmak zorundadırlar. Evet. atlı zatına maişetini de temin etmek zorundadırlar. Yani ya hizmetini yapan kardeşlerden biri de yanında kalıyorsa bu güzel bir şeydir. Yani bu çok yadırganacak bir şey değil. Ama diye, yine de diğer kardeşler açısından maddi bir takım sıkıntılar söz konusu olursa bizim yine bu kardeşe tavsiyemiz imkanı varsa kira bedeli gibi veya kendisinin istifade edeceği noktada onlara, onların hakkına tağlık eden bölümlerini bir şekilde ödemesini tavsiye ederiz. Evet, Rabbim olsun. kolaylık versin, Rabbim kazananlardan olsun. eylesin inşallah. Hocam son olarak e, anneden miras kimlere kalır? Annenin tek kızı var, başka çocuğu yok, eşi de vefat etmiş diyor. E, kişi vefat etti, geriye bir kızı var ve başka hiç kimsesi yoksa, evet. hiç kimsesi diyorum e, fıkıh dilinde ashebe diye tabir ettiğimiz kişileri de yoksa yani kardeşi yok, Ee, kardeşinin çocukları yok, erkek çocukları da yok. Bunlar da yoksa bu kız malın tamamını alır. Yarısını e, normalde ashab feraiz olması hasebiyle alır. Yani farz hissi olarak alır. Geri kalan yarısını da reddiye usulüyle alır. Neticede malın tamamını alır. Ama bu kimsenin kimsesi yok derken çocukları yok. Bunu kastediyorsa kardeşleri varsa veya yeğenleri varsa durum farklı olacaktır ki bu farklılığı da şu anda tek tek şıkları beyan etme namına adına bu kardeşimize deriz ki fetva hattını arasın. Evet. Eğer dediğimiz gibi değil de birileri varsa o kimler vardır onu söylesin. Çünkü kalan kimsenin ana baba bir kardeş olması ayrıdır. Babadan bir kardeş olması ayrıdır. Bunların farklı e, neticeleri doğuracaktır. Onun halini Karşı tarafa arz etsin bizim fetvadaki hocalarımıza arz etsinler. Onlar o kişinin durumuna göre kime ne kalıyor inşallah beyan ederler anlatırlar. Ya çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik. onlar razı olsun. Evet değerli izleyiciler İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İlmal programının sonuna geldik. Haftaya inşallah aynı saatte tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim.